Ben Abdulmuttalib'in oğluyum. Ey Allah'ım, yardımını bizlerden esirgeme diye dua etti. Savaş şiddetlendiğinde bizler Hazreti Peygamber'e sığınır ve onunla korunurduk. Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Ali, Talha, Zübeyr, Saad bin Ebi Vakkas, Hamza, Abbas, Muaz bin Am, Muaz bin Afra, Ebu Dücane, Katade, Seleme bin Elek ve Ebu Hedr'd Halit bin Velid, Bera bin Malik, Ebu Mihcen, Ammar bin Yasir, Am bin Madikerb ve Abdullah bin Zübeyr'in Anhüm, kahramanlıklarıyla ilgili hadisler, ashabın cihat esnasındaki kahramanlıkları, konusunda geçmiştir.